Celle alaikou Allahu ya khair al-bera, tıddadı habbatı zimali ve aktera. Celle alaikou Allahu ma geyt hema, oqasuhu ve bil jibali ve bil qura. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim al-Hamdu Lillahi Muhammedin ve alâ ve sahbihi Kıymetli kardeşlerimiz, bu mübarek Ramazan-ı Şerif geceleri bitmek üzere. Birkaç gecemiz kaldı, kalmadı. Geçen sefer size söz verdik. sonra üfürülme ile ilgili rivayetlerden okuyacağız dedik. Fakat şimdi inşallah okuyabilmek nasip olursa Rabbimiz ve Teala bizlere ahiretle ilgili ne bilgiler verdi? Habibini gönderdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem o bize bu hususta neler buyurdu? Onları size beyan etmeye çalışacağım. Önümüzde böyle günler var, tehlikeli geçitler var tehlikeli geçitlere maruz kalmadan evvel tedbir almamız için iman etmemiz lazım. Salih amel işlemek lazım. Cehenneme dayanılacak bir durum yok. Ahirette azaba düşerse insan Allah muhafaza etsin. Hakikaten durum feci olur. Yani bu ümmetten cehenneme girecek olanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de üzecekler. E tabi dostlarının müminleri Efendim, ailelerin çoluk çocuklarını üzecekler. Mevla hak etmeyeni cehenneme atmaz. Fakat insanlar belalarını arıyorlar. Mevla'nın rızasını aramıyorlar. Mevla'nın rızası Ramazan Şerif'te, Kur'an-ı Kerim'de gizli. Bu sohbetlerde, bu derslerde anlatılan salih amellerde gizli. İnsan bunlara karşı gevşeklik ederek, ibadetlere karşı çekin çekingenlik ederek yani günahlara karşı atılganlık ederek kendi başını bu belaya sokuyor maalesef. Yani yarın cehennemde anlatılanlar, o yılanlar, çiyanlar, akrepler, ateşler, yani bin türlü eziyetler, işkenceler, rezillikler insan bunları hesap ettiği vakitte yani namaz bundan daha kolay değil mi? Oruç bundan daha kolay değil mi yani? Teravih bundan daha kolay değil mi? Yani şurada bir yangın çıksa nasıl kaçarsın ya? Uy uyuyacak halim mi kalır yani? Yok uykum var, yok işim var, yok neyin var yani? Şurada bir yangın çıksa senin hayatını felç edersen hangi programın kalır bir ateş olsa kaçarsın. Ya bu cehennem diyor bunu Mevla. Böyle bir ateş var buyuruyor. Bizi kandıracak değil haşa. Çocuk korkutuyor gibi de boşuna korkutacak değil haşa. O zaman tedbirimizi almamız gerekmez mi yani? Bu tedbirsizlik nedir? Onun için inşallah e, bu gece suğra üfürülmekle ilgili bazı rivayetler anlatalım. İnşallah nasip olsa efendim bir sahurumuz daha var. Yarınki gecede inşallah bakalım onda da Rabbim nasip ederse belki azaptan, cehennemden bazı şeyler anlatmaya çalışırım. İşte Vakitlerimiz el verdiği kadar insanlara faydalı olmaya, insanları azaptan korkutmaya. Yani çıkmışlar şimdi işte Habertürk'te, şurada, burada. Tartışmalar, bir şeyler, bir şeyler. Yani din adına, Kur'an adına, mezhep adına konuşturdukları adamlar can ertesi zaman çıkartmışlar. Adam zaten kaç bin sene evvel maymunduk diyor ya. Yani bu adamları e, din adına konuşturma konuk olarak alıyorlar. E bu adam Ayetten, hadisten bir haberi yok. Bir ayeti düzgün okuyamaz. Mana veremez. Hadi şerifleri bilmez. Bu insan nasıl din adına konuşur? İşte insanları bunlara mahkum ettiler. İlahiyatçı işte. İlahiyatta da düzgün, alim insanlar var ama onların da çoğu programlara çıkmaz. Efendim. Yok doçent, yok yardımcı doçent. Böyle... Ee, dini mübin İslam hakkında ilmi olmadan işte Mezhepler nereden çıktı Yok akılcılık yok felsefe Bu konularla millet Ramazan günü Meşgul ediyorlar Bu tarafta ahiret var Azap var Millet her gün sel gibi gidiyor ahirete Ölüm var kabir var Bu adamlara ne lazım Bunları anlatmak lazım Kaza namazları varsa bir an evvel Borcunu ödesin Zekattan borcu varsa hesabını yapsın işte benim içki kumar faiz buğuş Haramlara müptela ise Tövbe yapsın falan Nerede? Milletin zaten Din adına bir bilgisi yok O olanı da karıştıracak Karıştırıyorlar Ondan sonra şu var mı? Bu var mı? Hadis var mı? mezep var mı? Tarikat var mı? Ya bunlar var olmaz mı? 1400 senedir bize kadar gelmiş Şimdi siz mi? Ananızın akıllı uşağı çıktığınızda Bunları inkar ediyorsunuz 1400 senedir gelen yola mı, izlenen yola mı bakacağız, yoksa sen diyorsun ki ben buradan bir yol açtım, buradan gidi. Yav senin yolunda ben deneme tahtası mıyım? Benim bir tane ömrüm hayatım var. Geldi geçiyor, bitti bitiyor. Yani şu anda bir an evvel her an ölebilecek bir durumdayım. Ben seni dinlemekle fuzuli nasıl meşgul olayım? Ondan sonra senin vesveselerinle, senin aktardığın şüphelerle kafamı kalbimi doldurayım. Ondan sonra var mıydı yok muydu bir evham... Ondan sonra kıldığın namazda da acaba boşuna mı kılıyoruz? Tuttuğun oruç acaba boşuna mı aç kaldık? Milleti şüpheye sokmak, işleri güçleri şüpheye sokmak. Dinde şüphe olmaz, ittifaklıdır ya. Namaz vardır, kazası vardır, kılmayana azabı vardır. Bununla şüphe olur mu ya sen? Nasıl şüpheleniyorsun bunda ya? Hadisler haktır, kıyamet alametleri vardır, cehennem vardır. Ha, bu ilahiyatçılar, cehennem falan hepsi burada diyor ya. Ahirete dirilmeye inanmıyor adam. Abi öldü gitti ya Şenur. Ne diyor adam? Git mezara bak diyor. Kemik kan ne ufalanmış. Dirilir mi dedi ya bunu kulaklarımla duydum. Yani dirilmeyi inkar ediyor idi Ordu. Mustafa Açlamoğlu kaderi inkar ediyor. Alın yazsa Allah bilmiyor, yazmıyor diyor. Kulaklarımla duydum ya. Mehmet Okuyan... İşte mucizeleri inkar ediyor. Allah işte ölmüş kuş, dört kuşu İbrahim Aleyhisselam dağlara bölmüş. Yok öyle bir şey diyor ya. Ayet inkar ediyor. Kulağımla duydum sen. Aziz Bayındır kulaklarımızla duyduk. internetler çünkü Allah bilmez diyor ya. Yarın ne olacak? Sen kimle evleneceksin? Yani bu adamlar ve bunların uzantıları tabii. Ömür uzantıları da işte. Adam 11 ay televizyonda zaten adada kızlar erkekler karışık dolaşık yarışma yaptırıyor. Ramazan'da da gelmiş. 11 ay ahlakı bozuyor. Ramazan'da da imanı bozuyor. Konukları bütün işte İslam İslamoğlu, Mehmet Okuyan, bayraktar bayraklı falan filan. Ya yapmayın. Bu milletin dinine imanıyla oynamayı bırakın ya. Kendi aranızda konuşacaksanız, felsefe, hendese yaparsanız yapın. Ne yapıyorsanız yapın ya. Bu millet bir ayet hadis dinlemek istiyor. O zaman Lale Gül'ü bulacak. Başka yapacak bir çare yok. Doğru kanala girecek. Nasıl? İnternetten alışveriş yapıyor. Nasıl? Bu parayı kaptırır mı? Kaptıran da var ama. Bizim milletin çoğu uyanık. Köydeki nene benden akıllı. Paraya geldiği zaman. Tabii oradan kızına mesela kendi internete giremez. Kızı girer bir şey alacaklar. Bir şey ısmarlayacaklar. Oradan kızına bile akıl verir. Sakın dolandırılmayalım ha. Dikkatli ol der. Nene der bunu. Ben öyle biliyorum. Benden akıllılar. Ne sihatlar ettiler bana da. E şimdi bu millet dünya işte bu kadar akıllı. Diyorum ya kıyar alırken seçenler, karpuz alırken seçmece kesenler, kestirenler. Dinlerken adamı hem de din meselesi, iman meselesi bakalım ne konuşuyor diyor. Ya bunun bakalım mı yok. Ahiretten şüphe sokar seni ya. Sura üfürülecek mi? Sur var mı? Ya ben hafif sur daha Kur'an bu. Adam diyor ki sur neymiş? Yok öyle bir şey. Bunu ilahiyatçılar söylüyor mi? bu azapları yılan var, akrep var. Adam hiç böyle şey... Ya bırakın korkutmasınlar sizi diyor. Ya neyi korkutuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sana yalan uydurur mu haşa? Kur'an-ı Kerim söylüyor cennetin azaplarını. Derilerini bahsediyor, pişmesinden bahsediyor, düşmesinden bahsediyor, yeniden deri verileceğini bahsediyor. Ya bunlar ayet kardeşim, hafızım diyorsun ya. İman yok adamda, hafız olsa ne olur. Adam... Ve bazı maddelme inancı yok. Ölümden sonra dirilmeye inanmıyor, Allah'ın kaderine inanmıyor, hiç inanmıyor. Millete bunları dinlecek. Yazıklar olsun. çıkar oraya cevap aksit, çıkar oraya bilmem şu hoca, dolu hoca var. Adam sana anlatsın ahiret, nefkayı suhur, sıra o Hocaefendiler hepsi hak üzere konuşuyorlar ya yani. Hak üzere konuşan. Bir ben miyim? Var elhamdülillah el insanlar vardır. Ya bunları bulacakları yerde. İşte kanallarda çoğaldı. O diyor ki adam çağırıyorum. Gelmiyor, o gelmiyor, bu gelmiyor. O gelmiyor, bu gelmiyorsa git yemek programı yap daha iyi. Bari adamın dünyasına yarar. Ya böyle batıl konuşanları çıkartıp milletin aklını bozacağına dört tanesi yanlış konuşuyor. Ondan sonra ya din hususunda çatışma ve tartışma olabilir mi? Din tartışmaya açık değil. Din tartışmaya açık değil. Din ittifaklı bir konudur. Şimdi... Efendim siyasette tartışma olur Memleket yönetiminde tartışma olur Partinin içinde tartışma çıkar İşte kongre yapıyorlar Yapamıyorlar bir şeyler çıktı Çıkarsın iki tarafı tartışma olur Hükümet doğru yürütüyor mu yürütmüyor mu O bir şey der öbürü bir şey der Tartışma olur muhalefet var Bunların hepsini anlarım Ama şimdi Kur'an hakkında tartışma Adı bu ya Kur'an hakkında tartışma Ya Bunu dinlemek zaten insanı kafir eder çünkü diyor ki hadis-i şerif inne miraen fil Kur'anı küfrun. İnnel inde yucadeluna fi ayati'llah. Allah'ın ayetleri hakkında tartışma açanlar. Hadi bakalım ayet. Min ba'de ma stujiba la hujjatuhum dahiztun 'inde rabbim Yani Kur'an'a millet iman etmiş. İnsanlar Allah'ın davetine icabet etmiş. Yolunu bulmuş millet İslam üzere giderken Allah'ın ayetleri hakkında mücadele başlatıyorlar. Bunların delilleri, konuştukları iddiaları, davaları Rableri katında zahildir ve batıldır ve çürüktür diyor. Allah'ın ayetleri tartışmaya açılmaz. Var mıydı yok muydu? Bu nasıl iş? Ahiret var mı? Cehennem var mı? Nasıl tartışıyorsun bunu? Kur'an'da beyan edilen bir şey ya. Aleyh'in kodavun. Ve deum azabu şedid. Allah'ın gazabı onların başına yağıyor diyor. Onlara çok şiddetli azaplar var diyor Kur'an. Allah'ın ayetleri hakkında, Kur'an hakkında felsefeyle, yorumlarla yaklaşıyor. Olur mu? Hadis-i şerif ne mana verdi? Sahabe ne tefsir etti? Sen bunlara böyle mana vereceksin. Sur nedir? Sur'a üfürülmesi nasıl oluyor? Hemen onu tevil, yorum bilmem ne. İsrafil aleyhisselam vazifesi yok. Elinde, ağzında sur yok. Kıyamete yakın sur'a üfürülmeyecek. İnsanlar dirilmeyecek. Bunu konuşuyorlar adamlar. İnne fil Kur'anı küfür. <gülüyor> ne buyuruyor burada? Kur'an hakkında ki bazı tartışmalar vardır ki küfürdür, insanı kafir eder diyor. Şimdi İmam Ebu Ebubuhanifel, İmam Şafii'nin veya Ahmed ibn Anbel'in veya mezepçi İmam Muhammed ile İmam Yusuf'un bir ayetten çıkarttığı manadaki tartışma hakkı bulmak için isabet etmek için içtihattır. Bunda isabet eden iki ecir alır hadisle sahibdir hata eden bir görüşte bir ecir alır nasıl ki bir yerde kıbleyi bulmak için insanlar kafa yorarlar kıblename yok bir şey yok falan falan yoldayız durduk kıble ne taraf biri oradan deli getir biri buradan deli getir ona göre efendim o derse ki benim görüşüme göre bu taraf o tarafa durar öbürü derse ki ben senin bu görüşü kabul etmiyorum ben seni oraya nasıl yöneleyim o çünkü ona göre işte güneşin Doğduğundan, battığından, sağından, solundan bir kıble bulmanın usulleri var. Gece olursa yıldızlardan falan. Ama tabi bunlar da bilenler kullanabiliyor bu delilleri. Efendim, Efeşri Ahmetli Kaptan abi vardı. Bütün yıldızları tanıyordu adam. Riva'da kaldık bir sene seyri, tefsir yazıyorduk orada. Efendi Hazretleriyle beraber bir cemaattan birinin evinde kaldık bayağı bir 20 gün bir ay. E gece bir karar yordu, ışık yok, bir şey yok. E şimdi bilmem oralar tabii tabi epey, yollar açıldı oralardan şimdi. Evvelce tabi çok karanlık gece karanlık oldu. Yıldıuza bir Kaptan abi Allah Allah Yer benim bizim Fatih tanıdığımdan dahi tanıyor göktekiler şu şöyle şu altı tane şu 5 şu Kaptan adam Çünkü uluslararası Kaptandı rahmet Abdullah be e şimdi Nur olsun oradan o, şimdi bu o adam dese ki, kıble bu taraf ben şimdi göbür taraf diyebilir mi Çünkü gök ilmim yok Yıldız ilmim yok astronomi ilmim yok bir şey o yani bilmediğim konuda ben tartışmaya girme Dese kıble bu taraf, ben dedim o taraf, tamam. Ama şimdi öbürü de derse ki benim böyle, bende de böyle bir bilgi var, bana göre de şu taraf. E şimdi orada bir içtihat olur. İçtihatta ne olur? Bir adam görüşünü iyice yoğunlaştırıp kıbleye yanlış da durup kılsa, fıkıhta diyor ki namazı iade etmesi gerekir mi? Sonra anlaşıldı ki kıble başka taraf. İadesi gerekmez. Niye? Niye? Çünkü o aklını, fikrini yoğunlaştırdı, yordu. Bir kanata vardı. Yani rastgele durmadı. Bir şey yaptı orada, araştırma yaptı yani. Onun için yani gerekmez diyor mesela. Çünkü istihat meselesi nasıl bir şeydir? Hakkı bulmak için yapılır. Hakkı bulmak için. Yani bu ad-i kerimeden evlâ meslumuniz ya. Kadınlara dokunduğunuz zaman işte gusül alın. at i kerimesinde işte İmam Şafii diyor ki bundan, Kadına, hanımına falan böyle derisine çıplak hani böyle üstünden dokunsan elbisesine değil hanımının abdestin bozulmaz diyor. Ama diyor tenine değersen diyor abdestin bozulur diyor. E, saçına değersen bozulmaz diyor. Tırnağına değersen bozulmaz diyor. Tenine değersen bozulur diyor. Ama kızına dokunursan, annene dokunursan bozulmaz diyor. Hanımına dokunursan zaten yabancı kadınlara <gülüyor> hiç caiz değil de. Yani hanımına dokunsan abdest bozulur diyor. E, Ebu Hanife Erdoğan'da diyor ki bu lames tümün nişadan Burada kadınlarla efendim cüma eden ilişki diyor. Bu de mes kelimesi dokunmak, bu dokunmak temas diyor. E temas işte dokunma meselesi Türkçe değişmiş artık. Arapça kelime mes e, Türkçede kullanılmıyor da temas kullanılıyor. Bu temas işte eşiyle temas etmesi şeyi cinsel ilişki olarak e, anlaşılmaktadır. E, hanımına dokunduğunda niye yani gusül abdesti alsın diyor. Bu ayetten mesela ee, burada ihtilap çıkıyor. Ee, i̇mam Şafii diyor ki mesela kanımına dokunduğu zaman kusur abdesti değil de namaz abdesti gerekir diyor. Yani abdesti bozuldu diyor. abdesten abdestten kılamaz, kıldıramaz diyor. İmam Şafii. İmam Azam da diyor ki yani hanımına dokunsa da efendim, abdestlidir, imam da olur. Kendine de namaz abdesti yeter, başkası da yeter diyor. Burada lameslüm kelimesini anlamak meselesi. Yani e, İmam Azam Efendimizin Burada anladığı nedir? Cinsel ilişki yaparsa o zaman gusül gerekir diyor. İmam-ı Azam'a gusül gerekir zaten abdesti bırak. Büyük abdest de gitti diyor. i̇mam Şafii de diyor ki yok diyor burada diyor e, dokunduğu zaman efendim tenine derisli hanımının normal abdest gitti diyor. İmam-ı Azam da diyor ki bu ondan bahsetmiyor normal abdesti gitmedi diyor. Tabi burada hadis-i şerifler var. Ayetin manasını anlarken hadis-i şeriften tefsir alman lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiiliyatından ve tatbikatından. Orada da bir hadis-i şerifte Haşi anamız ki, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden bazısına dokundup da, yani eline değdiği halde efendim sonradan hiç abdest tazelemeden geçip camiye millete imam olmuştur diyor. E bu imam Azam'ın delilini güçlendiriyor. Demek ki abdest bozulsaydı Resulullah bunu yapmaz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şafii de diyor ki işte bir kere bir hanımın eli değdiğinden sonra gitmiş abdest almıştır diyor yani namaz kıldırmadan evvel. O da bu delili götürüyor. İmam Azam da diyor ki ya sen orada onu biliyorsun ama o arada hanımına dokunduğundan abdest almış değildir. Belki nurun hala nur olsun diye almıştır veya abdesti başka nedenle bozulmuştur diyor. Başka nedenle abdesti bozulmuş olabilir sen onu bilemezsin işi buraya bağlamışsın diyor. Bunlar hakkı bulmak için yapılan tartışmalardır. Hakkı bulmak için. Buna içtihat deniyor. Bunu kim yapar? Ehli yapar. "L'alime'l-lezine ve istin'l'alime'l-lezine istinbatuna ve minhum." "L'alime'l-lezine istinbatuna ve minhum." Sahabe içinden istinbat kabiliyeti, içtihat kabiliyeti olanlar. Sahabenin de hepsi müçtehit değil, fakih değil. İçtihat kabiliyeti olanlar bu müşkilleri çözerler diyor. Yani siz ilim eline sorun diyor. Ayet diyor bunu. eline sorun. Madem sen müştehit kadar ilmin yok ona sorun diyor. E burada sorun yok. Ama Kur'an hakkında bazı tartışmalar var ki o insanı dinden eder diyor. Şimdi bunların televizyonlardaki yaptıkları kafir ediyor. Çünkü de? Bu hadis var mı yok mu'yu tartışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri bağlayıcı mıdır değil midir tartışıyor. Ya ne demek yani bu Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat et Daha ne hesabı Şimdi mesela bunların tartıştığı konular Dirilmek var mıdır Yahu dirilmek hakkında Hiçbir müştehit ihtilaf edemez ki Nasıl var deli kesin Bütün Kur'an dirilmekten bahsediyor Burada içtihada girmez ki bu Neyi araştırıp da çözümleyeceksin Zaten Mevla bildirmiş dirilteceğim diye Bunlar onu tartışıyor Cennet cehennem var mı tartışıyor. Miraca peygamberimiz göklere çıktı mıyı tartışıyor. Ya ayetlerle sabit bir şey bu tartışılır mı? Tartışma ne gibi konularda olur? Bu mesele abdesti bozar mı, bozmaz mı? Fıkhi meselelerde olur. Bunlar inanç konularında tartışıyor. İmam-ı Azam Muhammed Şafii 4 mezhebin müstekitleri bu kadar fukaha ulemadan Allah Teala geleceği bilir mi, bilmez mi? Böyle bir konuda tartışma olur mu? Ya zaten Allah her şeyi vallahi büküllü şeyin hani her şeyi bildiğini söylüyor. Bu ihtilafa mahal değil ki. Onun için bunların ayetlerle yaptıkları tartışmalar insanı kafir eden tartışmalar. Anladın mı? Adam diyor ve fil kubur. Sen diyor kabirdekilere eşittiremezsin. Bu ayeti okuyor, bu ate mana vererekten diyor ki kabir azabı yoktur. Kabirdekiler bir şey duymaz diyor. Ya ne alakası var? Kabirdekilere eşittiremezsin ne demek? Ben du duyurmazsam ben Mevla onu onda duyma sıfatını yaratmazsam onun ruhunu orada hazır etmezsem yani onun ruhuna senin söylediğini ulaştırmazsam duyuramazsın. Ama ben ulaştırırsam duyarsın, duyurursun. Bunu kabir azabının olmamasıyla ne alakası var? Kabirdekiler duymaz. Nasıl duymaz kabirdekiler? Hadis-i şerifte var, siz onlar kadar duyamazsınız. Benim dediklerim Ebu Cehil'den iyi, siz bile duymuyorsunuz diyor. Cevap veremezler diyor. Bu Bukhari'dir. En sahi kaynakta geçiyor. Sen şimdi ayeti burada, burada hiçbir alim, hiçbir müştehit, kabir azabı yoktur dedi mi? Demedi. Bu ayetten öyle bir mana çıkarttı mı? Çıkartmadı. Çünkü bu adetteki bir mana nedir? Şu esas mana nedir? Geriden beri gelen mana nedir? Yani kabir ehli efendim nasıl ki cevap veremezler? Kafirlerde mezarda gibi kalpleri ölmüştür. Onlara ne kadar vazetsen sana kabul ettim, inandım, iman ettim diye cevap veremezler. İcabet edemezler. Yani onlar sana cevap veremezler. Nasıl kabirdeki cevap veremez? Ebu Ceyl'de e istediğin kadar vazet, öyle bir kalbi tamgalı mühürlenmiş ki o asla ne yapamaz? iman ettim diyemeyecekti. Bunu anlatıyor bu ayet. Çünkü gerisinden, körle gören bir olmaz, karanlıklarla nur bir olmaz, gölgeyle sıcaklık bir olmaz, ölülerle diriler bir olmaz. Yani kafirlere ölüler diyoruz. Kur'an-ı Kerim birçok yerde e, kafirlerden ölüler diye bahsediyor. E ve men kâne meyten fâhyeyna Hz. Hamza için diyor ki o ölüydü, yani kafir idi sonra onu biz dirittik. Keme mezelû fîz bu karanlıklarda kalmış Ebu Cehil gibi olur mu? Ölüyken onu dirittik diyor. Hazreti Hamza ölü değildi ki. Kafirlere ölü diyor Mevla. Oradaki ölüyü anladığın zaman ölülerle diriler bir olmaz. Çünkü diriler cevap verir, ölüler cevap veremez. Ölüler duymaz demiyor bak. Anlatamıyorsun işte. Ayete doğru mu? Dirilerle ölüler bir olmaz. Ne demek? Diriler cevap verir, ölüler cevap vermez. Kalbi diri olan Müslüman, Davet yaparsın, tebliğ yaparsın, hemen kabul eder, icabet eder, cevap verir, amenna der, kabul eder. Ama kalbi ölü olan kafir, damgalı ise Ebu Cehil gibi, ne anlatırsan anlat, bütün delilleri önüne getirsen kabul etmez, inandım diyemez. Çünkü neden? Ölü hükmündedir, ölü cevap veremedi, o da cevap veremez. Ayet bunu anlatıyor. Adam geliyor bu ayeti ihtilafa sokuyor, tartışmaya sokuyor ve kabirdekilere azap yok. Mehmet okuyan bunu yapıyor şimdi. Ya bu... Felsefe yapıyor. Çünkü bu ayeti en iyi anlayan Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ayeti en iyi bilen de sahabe-i kiramdır. Onlar bu ayette kabir azabı yok diye bir mana çıkartmadılar. Aksine var diye çıkarttılar. Sen bunu nasıl çıkarıyorsun? Bunların Kur'an hakkında yaptıkları tartışmalar insanı kafir eder. Niye kafir eder? Hakkı bulmak için değil. İtikadi konularda yapıyorlar. Ama Kur'an'daki konuları fıkıh meselelerinde müştehitler helalı haramı anlamak için e, bir içtihat yapıyorlar. Bu insanı hidayete erdirir. Hangi dört mezhepten hangisine tabi olsan hak üzeresin. Yeter ki birbirine çorba edip katık barıştırma. O mezhepin üzerinde yoğunlaş. Artık ona uy. Çünkü o imama Allah'la arana vesile koymuşsun. Vırt zırt oradan oraya şerit değiştirilmez. Zarret olur. Tavafta kadın eli değiyor. Adamın abdesti bozulursa Şafii'nin Gidecek bir daha, gelene kadar bir daha, bir daha kadın eli değse kıyamete kadar tavafı bitiremez. İzdiham var. Hele ki Fars tavafta bayram günü, kurbanda. O zaman Şafi'ye diyor ki burada zarret vardır. Bir kadının elin değme falan bir tehlike olsa da bir daha çık bir daha girme tavafa. Hanefi'ye niyet et. Zavret. Adam üçte kadar boşamış. İşte ondan sonra Hanefi'ye göre nikah gitmiş. Şafi'ye göre bunu yenileme şeyi var mı? Ya bunun usulü var, şey var, senin önceki kıydığın nikahın şartları, şurtları var. Veli var mıydı, yok muydu? nikah hangi sıgayla kıldın? Tez vücud mi kıldın? Aldım kabul ettimle mi kıydın? Falan falan. Ha, bu teferruata girersin. O zaman Hanefi de diyor ki kaç tane çocuğu var veya kaç senelik yuvası var. Yuvasını bozmamak için Şafii mezhebinde kurtarı tarafı varsa bir yeni nikahla Şafii'ye göre kıysın. Hanefi de bu nikah bitti halde. Bunlar nedir? Bunlar fıkıh meselelerinde şerit değiştirmek zaruretle mukayyettir. Adamın yuvasının yıkılması gibi bir tehlike. Tavafı bozulup bir daha hanımı var çocuğu var işte tavafı grupla yapıyorlar. Gruptan ayrıldı mı kaybediyor. Kabe'de kayboluyor adam. Bir daha nereye gidecek? Abdest yerleri biliyorsunuz. Kaç kilometre? Yani burada zaruret var. Şafii için. Eli değse. Bunlar fıkıh. İhtilaf ümmeti rahmeti. Ümmetimin ihtilafı mahza rahmettir. Çünkü neden? Burada bir sıkıntı gelir. Öbür mezhepte bir kolaylık bulur. O mezhebe göre kurtar. anladım? Bu Allah acıdığı için. Çünkü onların hepsi ayeti hadise dayandığı için. Ama bunların ihtilafı nedir? Habertüşe çıkmış tartışıyorlar. Neyi tartışıyorlar? Kur'an'da efendim mezhep var mı? Mezhepler hak mı? Mezhepler nereden çıktı? E şimdi mezhepsiz bir din. Ne demek yani? Meali aç, kafana göre takıl. Kur'an'da ne zekatı 41 bulabilirsin, ne yatsının farzını 4 dekat bulabilirsin. E, yani milleti Kur'an'a havale etmelerine ne manaya geliyor? Herkes aradığını Kur'an'dan bulsun. Yani din diye bir şey kalmasın. Çünkü öbürü diyecek o zaman ya sizi niye dört kılıyoruz ya? Kur'an'da yok. Öbürü diyecek ki niye ben kırkta bir veriyorum arkadaş? Zekat verin diyor. Ben kırkta bir niye vereyim? Kırkta sıfır nokta on verin. Kırkta yarım verin. Benim param niye iki bin lira, üç bin lira gidiyor? Bin beş yüz veririm, bin veririm. Kafama göre takılırım. Allah demedi ki kırkta bir. Yani millete mezhep yok. Yani ne demek? Kur'an'a bak. Kur'an'a bak ne demek? Namaz ister kıl ister kılma kılarsan kafana göre takıl kaç rekat. Yani o zaman teravih 8 rekat ihtilafına girmiyor bu iş. Hepten <gülüyor> öğlenin parzı da ihtilafa girecek. Ayette yok ya. Dini değiştirmenin ve İslam'ı yozlaştırmanın ve Kur'an'dan milleti ayırmanın tek yolu hadis yok mezhep yok. Hadis yok mezhep yok ne demek? Kaldı elinde Kur'an Kur'an'dan da kimse mana çıkaramaz. Kıldığımız bu namaz şeklinin sırasını bile Kur'an'da bulamaz. Kıyam mı önce? Kırat kıyamda mı, rükuda mı? Kırat var, kırat rükuda mı yapılıyor? Anladın mı? Kıyamda mı yapılıyor? Buna ait yok. Ver ki o rukü edin diyor. Ruküda ne kadar kalacaksın? Bu yok. Ne okuyacaksın Sünah Rabbey lazım? Ne okuyacaksın? Bir şey yok. İstersen Hindi gibi düşün kalk. Ruküda bir şey okuyun demiyor. Peki bunun tekbirle mi başlıyor? Bu nasıl başlıyor? Selamla bittiği bile Kur'an'da yok. E nasıl çıkacağım ben bu namazdan? Girdim namaza. Nasıl çıkacağız? Kaldık içinde. ihrama girmiş gibi. E, i̇hram tekbiri zaten adı. İftidah tekbirin bir adı ihram tekbiri. Çünkü konuşmayı haram ediyorsun kendine. Yemeği haram ediyorsun. İçmeyi haram ediyorsun. Allah emanetliğinde namaza durmak ne demek niyetlenmek? İhram işte. Yani nasıl ihramda tırnak kesmeyi yasak ediyorsun kendine? İhrama girmeden tırnağını kesebiliyordun küne kopartabiliyordun. veriyordun. Acil ihrama girdi. Yasak ettin bazı şeyler. İhrama girdi. Tekbir aldı. Allahu ekber. Konuşmak yasak oldu. Yemek yasak oldu. İçmek yasak oldu. Hepsini yaram. E nasıl çıkacağız biz bundan? Kur'an'da yok bu. Selam verip de çıkılıyor. Yani mezhepleri tartışıyorlar. Görüyor musun? Mezhepleri tartışmak ne demek? Dinin temel itikadını tartışmak. Fıkhının aslını tartışmak. Hiç müçtehitlerde öğlenin farzı dört tekatta hiç ihtilaf eden bir mezhep var mı? Mekke'ye gidiyorsun Hanbeliyiz diyorlar. Vehhabilerde bile namazlar belli. Bunlar da kafana göre takıldı. Çünkü neden Kur'an'a bakıyorsun? Yani ne Vehhabiden de beter oluyor, Şii'den de beter oluyor. Bunlar 72 fırkadan, 72'sinde de yeri yok bunlar. Yani 72'si sapıktır ama 72'de bile yani öğlenin dört tekatında irtilaf eden yoktur. Ama bunlar... Farzları da ihtilafa sokuyorlar. Her şeyi ihtilaf. Onca Kur'an hakkındaki bu tartışmalar küfürdür buyur ad Allah'ın ahetleri hakkında e, batılla mücadele ediyorlar. Müştehitler neyle e, tartışma yapıyor? Hakla. Ne demek hakla? Ayetle, hadisle, açı, açarak, delil getirerek tartışmıyor. Bunlar neyle tartışma yapıyor? İsa Aleyhisselam yaşamıyor. Gökte değil. Delili ne diyorsun? Hiçbir ayet hadisi yok. Ben hayatatı sokuyorum yaşıyor. Adamın delilini atmosferde oksijen yok. Batılla mücadele ediyor. Yani delili vahye dayanmıyor. Delili akla mantığa felsefeye dayanıyor. Ne diyor? Oksijen yoksa insan yaşayamaz. E bu ne demek? Allah her şeye kadir değil. Allah oksijensiz adamı yaşatamaz demek. İşte Mucizeler inkara gidiyor. Yani sen burada neye göre konuşuyorsun ya? Bu hadis uydurma haşa hadislere inanmaz haşa e bir Kur'an kaldı. Kur'an'da ne yapıyorsun? Kur'an'da da olan ayetlere de tevil yapıyorsun, tahrif yapıyorsun. Yanlış mana veriyorsun, insanları helak ediyorlar. Şimdi bunların birine sorsanız sur nedir? diyebilir misin? diyemez. Sura üfürülmek nedir? Ölmek nedir? Dirilmek nedir? Çünkü hadislere bakmadığın zaman ayetlerde de tam tefsirini bulamazsın. Bu sefer ne oldun? Kaldın kendi kafana, kendi kafasına kalanlar ancak alakollar. Allah cümlemizi haktan, ehli haktan, el sünnet ve cemaatten, doğru kanallardan, doğru vaizlerden, sohbetlerden mahrum eylemesin amim. Bu milleti muhafaza et. Şimdi Resulullah buyruhu sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Reyhan'dan rivayet edilen bir hadis şerifte. Allah Teala gökleri, yerleri yaratmayı bitirince, le mâ feragallahu min halqis semâvât vel ard, halqa's sûr. Suru yarattı. Kur'an-ı Kerim'de verilen "fi kafis sura zülüldüğü zaman çok geçiyor bu ayetler. Birkaç yerde, Yasin Şerif'te de bile var. Bu sur Saatâ İsrafil, onu İsrafil Aleyhisselam'a verdi ve <tık> vurduğu İsrafil Aleyhisselam onu ağzına koydu. Şahıs <tık> son bir basarı ile arşı yenter emir gözünü de arşa dikti. Arş'ta üfle emri bekliyor. Arş'ta ne zaman yazacak ki üfle. O İsrafil Aleyhisselam onunla görevli olan melektir. O o kadar büyük bir melek ki o. Sur'u ağzına koymak ne demek biliyor musun? Sen bir boruyu ağzına koysan gibi. Sana bir boruyu ağza koysan çok hafif gelir. Ama demirdense falan, tunçtansa falan 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo şey falan sana çok ağır gelir. Hatta kaldıramayabilirsin. İnsanın kaldıracağı bir şey. bir de kaldırsan ne kadar tutacaksın? Biraz kaldırsan küt indirmen gerekir. Ama İsrafil Aleyhisselam o kadar büyük bir melek ki, göklerden yerlerden büyük olan sur onun ağzındadır. Ve gökler yerler yaratıldıktan sonra yaratılan sur hala onun ağzındadır. Kaç bin senedir? Tabii o bu meleğin kuvvetini gösteriyor. Ağzına koymuştur. Gözünü de arşa dikmiştir. Onun için bir hadis-i ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe en'am. Ve sahibu suri. Yentezru metâ yumer. Yani ben nasıl zevkleneyim, keyifleneyim? Ben nasıl mutlu olayım? Surun sahibi olan melek gözünü arşa dikmiş. Üflediği emir bekliyor. Her an üflenebilir. Kıyamet kopabilir. Ben şimdi Nasıl keyif yapayım? Hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere. Emir bekliyor. O emir işte o emir bütün ölüleri ayağa kaldıracak. Suğru öflenmek suretiyle o büyük emir. Kultu ben dedim ya Resulallah ve mezzurru. Sur nedir? Bunu İbni Kesir e, efendim el bir ve almış. Beyhek-i el Şur'da almış. İmam Suyutu El-Bidya safira almış. Birçok alimler, hadisçiler bu hadis-i rivayet etmişler ve kaynak vermişlerdir. Bu, sur nedir? Şimdi burada yoruma mahal var mı? Yani bir şey sorulup da cevabı buyurulduktan sonra artık senin aklın, fikrin ya o kadar büyük olur muymuş da, meleğin ağzında durur muymuş da, o melek o kadar nasıl büyük oluyormuş da, ya bunlar senin felsefen, senin ahmaklığın, hamakatin, Allah'ın kudretine karşı inkarın ve mucizeleri reddetmen demek. Mevla ya ve, vallâ, kürşen, kadir, her şeye kadir diyoruz. Ondan sonra bu kadar büyük melek nasıl yaratıyor dediğin anda e, zaten kafir oluyorsun. Ya Mevla yaratmadan biz yaratmasına kadir diyoruz. Ama o bildiriyorsa ki ben böyle birini yarattım o zaman yarattığına inanıyoruz. Yaratmadan evvel sorulsa e, yaratabilir her şeye kadir diyoruz. Sen buradan ne karıştırıyorsun? Sur nedir? Galip karnun boynuzdur. Boynuz ne demek? Ya borazan gibi bir şey. Borazanlar var ya böyle çalıyorlar. Ama bu nasıl bir şey? Minnur'un nurdandır. Şimdi nurdandır. Ama nurdan olması onun büyüklüğüne mani değildir. Nurdan olduğu halde çok büyük olduğunun beyanı hakkında. Ne buyuruyor? Kultu Allah keyfe ve nasıl bir şeydir? Tekrar sordu. Kale bunu da mı? Çok büyüktür. Ve lezi ba'ten ibla hakkı beni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin olsun le'izamu dâratihi kârdı semâi vel ardi. Onda daireler var. Yani odalar var. Hatta bazı rivayetlerde diyor ki ruhların sayısı kadar delikler var. Yani o deliklerine odalarına giriyor bütün ruhlar. Çıktığı zaman bedeninden ruh gidiyor surdaki dairesine. Tabi onun bir dairesi diyor gökle yer arası kadar. Büyüklüğü gökle yerin eni kadar. Gökle yerin çapı kadar yani bir dairesi. Burada ruhların adedince daireler var. Ruhlar artık insanların ruhları cinlerinde ruhları var. Meleklerinde canları var. Ruh ona can veren e, unsur. Mevla yaratmış onu. Hayat veren unsur. Her birinin ruhu var. Emelekler de ölecek. Bizden sonra ölecekler, bizden önce dirilecekler. Bunları beyan ediyor. يُنْفَغُف۪ي ثَلَاثَ نَفِقَاتٍ Şimdi sonra kaç kere üfürülür? Sura üç kere üfürülür. Bu hadis-i şerifte buyuruyor. Bazı hadislerde iki kere üfürülür. Buyuruluyor. Fakat bu üç kere üfürülür buyuran birincisi اَسْتَعَدْ لَا وَنُفِقَ فِي Fefez Yani Sura özürüldüğü zaman gökte yerde kim varsa fefez ya menfil Bu Nemir Suresine geçiyor. Allah'ın diledikleri müstesna. Gökte yerde ne kadar canlı varsa tabii biz o zaman canlı olmayız herhalde. O zaman canlı olanları konuşuyor yani. Yoksa biz kıyameti görecek kadar da yaşayacağımıza benzemiyor ama. Gaybı Allah bilir ama durum genelde budur. E, gök Gökdeğerde kim varsa canlı olarak hepsi paniklediliyor. Bu hepsinin bir bunalıma girmesi o sesle, o gümbürtüyle, o gürültüyle bu birinci üfleyişte bu beyan ediliyor. Ama bu çok e, şey değil. Yani bu birinci üfleyiş e, ölme ve dirilme ile alakalı değil. Esas iki nefka vardır. Biri öldüren, diğeri dirilten ölmek o zamandaki canlılara taluk eder. Dirilmek hepimize taluk edecek. Çünkü biz ölüysek de dirilme nefkasıyla kalkacağız ayağa. Onun için bu reçeteyle eee ve nefha fi's-sur fe sa'qa man fis ve men fi'l-ard. Sur'a üzürüldü, üzürülecek de buyurmuyor. Olmuş bitmiş Allah'ın işleri hep. Çünkü kesin olacak ki engel çıkacak yok. Üzürüldü gökte yerde ne kadar canlı varsa bayıldı, düştü. Yani o öldü de demektir canları çıktı. Evet. Ancak diyor, efendim, Allah'ın diledikleri müstesna. Bu arada, e, Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arşitaş'a melekler, şehitlerin ruhları gibi e, hayatları devam edenler var. Bunlar istisna ediliyor. Allah'ın diledikleri müstesna. Şimdi, allah Teala İsrafil Aleyhisselam'a birinci kere üfürmeyi emrettiği zaman, Efendim yeryüzü sallanıyor o işte hat suresinde anlatılıyor işte Esralah bu tehel Kulümur her emzikteki e, Efendim koyun kucağında emzirgen yavrusunu veya şey işte at olur hayvan olur emzirgen onu, onu unutacak terk edecek veya ondan kaçacak elindeyse düşürecek sonra hamile gebe olan insan veya işte hayvan, yüklü yani kim varsa, hangi canlı varsa hiç anlamadan, çünkü şimdi dünyada olsa sezeryanlar, ameliyatlar bilmem neler, normal doğum yapan kalmadı, bas bas bağırır yaparsa da. Yani o kadar zor bir şey, o kıyametin şiddetinden doğumunu yapacak, doğurduğunu anlamayacak. Öyle bir panik var, efendim, o hat kelimeler bunu beyan ediyor. Acara nasi şikara ama bi şikara ve lakin azabullah şiddet. Pakistan herkesi sarhoş görürsün. Halbuki şarap içmiş sarhoş değiller. Lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Akılları başlarından gitmiş. Bu vaziyette efendim şeytanlar uçuşuyor, kaçışıyor. İşte küçük çocuk o sarsıntıya küçücük bir bebek efendim maruz kaldığında kıyamet zelzelesi, zelzele te saat Kıyamet sarsıntısı büyük bir şeydir. Yani onu gördüğünüz zaman insanlar kendini unutacak. Çocuğunu, bebeğini unutacak. Küçük çocuk yaşlı olacak. Yani beşikteki çocuk bir de saçı beyazlamış. Panikten yani. Saçı beyazlamış. Öyle bir gün. Sonra Allah'ın dilediği kadar bekleyecekler. Sonra allah Teala İsrafil HaSelam'a emredecek. Bu bir paniklemedir. Böyle baygın vaziyette kalmak birinci soru. Sonra eee ikinci üflenecek. İkinci üflendiği zaman e, efendim hepsi ölecek. İşte demin okuduğum madde tasahika nefhatu's sak deniliyor buna. Nefhatu'l feza panikletme üfleyişi. Nefhatu's sak öldürüm e, öldürme üf, üfürüşü. Burada e, bu arada ne vardır? Meleklerin de ölümü var. Allah Teala acra soracak. Membeke min kalki, Kullarımdan kim kaldı? Azrail Azem diyecek. Mevla biliyor, bilmediği için sormaz. Mevla böyle şahitli ispatlı işlerini yapar, hep böyle sorar. O da der: "Ya Rabb ben dehüllat emut. Bir takdiri sensin ölmeyeceksin. Bak Cibril, Mikail ve Cibril kaldı, Mikail kaldı, İsrafil kaldı, Suruf üfleyecek, son üflemeyi de yapacak. Ondan sonra arşını taşıyanlar kaldı. dört melek. Bir de ben kaldım. allah Teala buyuracak ki ölüm meleğine onların da ruhlarını kabzettim. Bazı rivatlerde Hazreti Aleyhisselam alacak Cebrail Aleyhisselam'ın da canını. Bazı rivatlerde Allah-u Teala buyuracak. Cibrilu Cibril de ölsün, Mikail de ölsün, İsrafil de ölsün, arşı taşıyan melekler de ölsün. Böyle buyurduğu zaman altı e, yüz kanadıyla koca Cebrail Aleyhisselam Cennetle cehennemin arasında yıkılacak. Allah! Gökler, yerlerden büyük. 600 kanadıyla yani. 18 bin alem ezilir ve onun altında ya. Hazreti Cibril de ölecek. Küllü şeyin halikün illa ve ceh. Küllü men aleyha fan buraya girmez. Yerin üstündeki her şey fani dersin, göktekilere girmez. Ama küllü şeyini okuzduğun zaman her şey Varlık namına ne mevcutsa halikün ölecek. İlla bece, zatık alacak. Bu sefer soracak Ya melek mevt. men bakayım kalık. Ey ölüm meleği, Mahlukatımdan kim kaldı? Diyecek. Telhayül <gülüyor> zilatemut. Ölmecek tek tiri sensin. Bakı yaptık ya Abdükel zayıf melekül mevd, zayıf kulun acizane. ben kaldım. <gülüyor> ölüm meleği. Ya melek mevt. ey ölüm meleği. Elem tesma Sen benim kelamımı işitmedin mi? Kullu nefsin Her canlı, sen de canlısın. Her canlı ölümü tadacak. Öle ben tekhalqu min halq. Sen de benim canlıları yarattığım canlılardan bir halksın. Kalaktukelime raite. Seni de gördüğün vazifeler için yaratmıştım. Femut! Çabuk öl diyecek. Feyemut. Aleyhisselam da o da yıkılacak. Hiç kimse kalmadı. Bir rivayet ona diyecek ki kendi canını kendin al. Cennetle cehennemin arasına gelecek. Kendi canını kendi kendisi çekecek, alacak. Bazı rivayetlerde diyor Azra Aleyhisselam öyle bir narayla bağıracak ki onun sesini yani ölüm acısındaki sesini insanlar hayatta olsaydılar da duysaydılar onun bağırmasından hepsi ölürdüler. Yani Azra Aleyhisselam da ne hikmetse bu şekil gürültüyle ölüyor Bizim insanlar sessiz sedasız mut gidiyor gibi görünüyor. Yani ruh neler görüyor ve temaşa ediyor ve can nasıl çıkıyor ve ne azaplar oluyor. Bağırmaya gücü yok. Bağırmak güç ister. Yani o gücü bulamadığından bir de kayba iş kalsın diye. Çünkü allah Teala onu duyuttursa yanındakiler de dayanamaz ölüyorlar. E, Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? bu zatil cenazet muhtemelen رجال ala cenaze tabuta konduğu zaman insanlar onu boyunlarına taşıdığı zaman feenkane salihaten iyi bir adamdıysa ki kadındıysa namazla abdestli ehli sünnettense "Kattim onu, kattim onu. Çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Cenneti gördüm, beni geciktiriyorsunuz. Yavaş hareket etmeyin." diyor. Buleş dünyada bir dakika daha fazla durdurmayın ben diyor. Ve inkanet sevabı belki eğer kötüyse fasık, kafir, münafık. Allah'ın azabına çarpılmış, cehennemlik olduğunu görüyor o ölmüş çünkü. Canı çıktı ya tabutta. Galet ya ve ileyneze bu nübya diyor ki vay bu cenazenin haline. Kendi kendine hay hayıflanıyor. Bu nereye götürüyorsunuz diyor. Yani beni azaba çabuk mu götürüyorsunuz? Geciktirin, ağırdan alın diyor. Yesmeu sevta kullu şey ille insan. O cenazenin tabuttaki bağırmasını iyiyse de cenneti çabuk götürün diye, kötüyse de götürmeyin diye, nereye götürüyorsunuz diye bağırmasını insan dışındaki her şey duyuyor. Bak orada at var duyuyor. Köpek var yolda cenazenin yanı kınında, yoldan köpek var. Köpek duyuyor. Orada eşek olsa duyuyor. Ondan sonra at, ağaç duyuyor. Ağaçlar falan duyuyor. Zaten Bukhari hadisinde var. Müezzin Hasan okunsa ağaçlar hepsi şahitlik edecek. İnsan duymuyor. İşte burada gayba inanma meselesi var. Çünkü öyle bağırtılık ister herkes. O zaman adam diyecek ki ulan ya bu yanlış yoldaydı. Demek ki bu kadar bağırtırdılar. Şimdi bir de aksine hayatı erifin İslam'ı hakaretle ayetleri tarifle zındıklıkla geçmiş. Çocuğu diyor ki çok huzur üzere öldü diyor. Ben bu hadisleri bilmesem Eceba diyeceğim. Bir Eceba koyayım derdi bizim Erzincanlı nenemiz vardı da öyle derdi. Dinlerdi dinlerdi adamı. Sen de dersin ki ikna oldu bana tam inandım. O Adama anlattım. kabul o, o, Nenemiz öyle derdi. Durdu durdu. Eceba diyorum derdi. Senin bütün anlattığını <gülüyor> iptal ederdi yani. Şimdi ben de bir Eceba. Diyor. Hadisi bilmesem ulan bu herif her şeyi inkar etti de. Milleti saptırdı. Nasıl böyle huzurlu gitti? Kaç çarşaf yırttı? Kaç tane kefen yırttı da Mevla sana duyurtmadı. Hadis-i şeriften sana anlatıyor. İmtihan hikmetine binaen insanın ölürkenki bağırtısı duyurtulmaz diyor. Tabuttaki cenaze bile bas bas bağırır diyor. İyi ise sevincinden, kötü ise azabından bağır. Herkes her şey herkes değil, Kes akıllıya derler. Her şey Ağaç, kuş, hayvan duyar da illel insan insan duyamaz. Çünkü insan duysa o bağırtıyı o da düşer bayılır ölür diyor. Bu sefer cenaze ortada kalır. Adam tabutu taşıyor cenaze bir bağırdı küt bunlar da gitti. Cenazeyi kim taşıyacak? Onun için Mevla imtihan olsun diye bu sesleri kısık yapıyor. Ayarını kısmış. Adam bağırıyor da sen duymuyorsun işte. Mesele bu. Onun için biz bu hadisleri bilmesek ne olacağız? Yani Azra Aleyhisselam da böyle... Yani ölümün acılığı, zorluğu... Ve Azra Aleyhisselam diyor ki... Yani... Ben ölümün bu kadar zor olduğunu... Kendi canını kendi alınca... Hiç o zamana kadar ölüm tatmamış... Kaç bin senedir yaşıyor Azra Aleyhisselam... E bu kadar zor olduğunu bilseyim... Müminlerin canını alırken... Biraz daha biraz daha şefkatli olurdum... Bu ne zormuş diyor... Ama o da ölüyor enniyatinde... Hiçbir kimse kalmıyor... ...âlemlerde kim var? Kim var? Evet. Kâhânâllâh ve şey? Ezelde Allah vardı. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Arş yoktu, fers yoktu, gök yoktu. Melek yoktu, felek yoktu. Hiç şey yoktu. İnsan yoktu, cin yoktu, hiç şey yoktu. Sadece Allah vardı. O noktada kim kalıyor tekrar? Mevla kalıyor. O zaman Mevla soruyor. Eynel mülük, krallar nerede? Padişahlar nerede? Firavunlar nerede? Nemrutlar nerede? Başbakanlar nerede? Ağalar nerede? Paşalar nerede? Eyni Ebnaül Mülük? Kralların oğulları, şehzadeler nerede? Veliahatlar nerede? Soruyor. Eynel Cebabira. Zorbalar, azgınlar, zalimler nerede? Eyni Ebnaül Cebabira. Onların oğulları nerede? Yakınları nerede? Eynel lezine kânû yekulûne rizgî ve yabudûne gayrî. Benim rızkımı yiyip de benden başkasına tapan kafirler nerede? Herkes Allah'ın rızkını yiyor. Çoğusu Allah'a kulluk etmiyor. Haça tapıyor, puta tapıyor. Efendim işte. İnsana tapıyor, ineğe tapıyor, maymuna tapıyor. Tapıyor bir şey. Nefsine tapıyor. Sonra Mevla ne soruyor? Limenil mülkü'l yevm. Bugün mülk kime aittir? Bizim Karadeniz'de. Ne antika insanlar. Yarım karış için birbirini vururlar. ...bizim sınıra geçti, sen oraya geçtin... ...ben buraya geçtim. Bir kavga... ...o onu vurdu, bu ondan vurdu... ...bir kan davası 100 sene gider. Yarım metre için... ...birbirini vurdular görüyor musun? Yazıklar olsun. Bir dönüm için değer mi? 100 dönüm için değer mi? Değmez. Mülk kimin soruyor Allah'a... ...ya neyi kapışamıyoruz? Yiyoruz işte Allah'ın rızkını, Allah'a ibadet edelim de... ...kardeşim ya. Yani bir metre için arsa davaları... ...tapu işlemleri, mahkemelikler... Oo, o ben babam babasıydım. O diyor bu benim babamın oğlu değildi. E, Adamın 40 sene sonra kemiğinden DNA testi... Ne, ne alacaksın ya? Ben, barek benim babam dinliyorsa... Işte. O da harçalar... Mübarek 85 yaşta gel. O da görevlendeki harçalara uğraşıyor mübarek. Ya işte amca oğulları almış işgal etmiş falan. E, ne yapalım helal edelim gitsin. Ama o da şimdi mahkemeye vermiş... Adam da hakkını arıyor babamdan. Ne yapsın ama işte. Fındıklık mı kalacak ya? Limen el mülkül ya. İnşallah kazanır davayı bu arada. Ben tabii kazanmasın demiyorum. Kafasın da belki bize de bir dönüm bir yer kalır. Ama değmiyor. Yani neye değmiyor? Kavgaya, gürültüye, husumete. Yani akraba arasında ilişkileri kesmeye. Yani insanlar selamı kesiyor. Aynı köyde arsa içinden yarım metreden adam 40 konuşmuyor ya. Bizim <gülüyor> Trabzon, Rize böyledir yani. Kirasunda aşağı kalmaz tabii ki. Hep dava böyle. Benim arsaya geçti, benim tarlaya geçti. Yayladaki meseleler. O onun evine girdi, o onun yaylasına gitti. Vahim ya. Bugün mülk kime aittir Allah soruyor. Bir kişi yok ki bana ait diyen zaten yok. Allah sana ait diyecek adam da kal babiş. Çünkü canlı yok. O zaman cevabı yine Mevla Lillahil vahidil bahar. Ölümle kulları kahreden. Kahar demek ezici güç kullanmak demektir. Kahar sıfatı. Kaharın en büyük tecellisi nerede oluyor? Adamı öldürüyor ya, deviriyor aşağı. Kim olursa ol ağasını paşasını, deviriyor aşağı. İşte ölümle kulları kahreden, kullanırken melekleri de, hepsini tek olan alıştı. Teklik orada zaten çıkıyor. Şimdi de tek de, biz de kendimizi bir şey zannediyoruz. Ben de varım hesabına. Sen var mısın? Sen şu anda da yoksun. E şu anda da işte seni yok ederdi de onun için. Sana biraz ipini uzun salmış işte. Biraz müsaade vermiş. Sen de zannediyorsun ben de varım. Yazıklar olsun. Rabbini bilmeyenlere yazıklar olsun. Allah'ın vahit olduğunu, kahhar olduğunu bilmeyen. Onun için eee Ulema'dan birisi yani e, vefatından sonra görüldü de. Dediler sen neyle işte kurtuldun ahirette falan. Zannettiler çok ilimler yazmış, kitaplar yazmış. ciltler dolusu çok allameycan falan. Yok dedi. Ben dedi bir cenaze gördüğüm zaman bir dua vardı. Onu okuyordum. O dua çok önemlidir. el haylediyle hiç ölmeyen Allah'a tesbih ederim. Cenaze gördün, cenaze arabası gördün hemen hiç ölmeyecek. Diriyi tesbih ederim, tenzih ederim. Bir de ne var? Daniel aleyhisselam'ın kabrinden duyuldu bu. Dualarım kitabında var. Sayfasını işte bulun. Sonlara doğru ben hatırlıyorum. Orada ne buyuruyor? Subhanelle diye. Eee Kazzece bilbeka ve kehre'l ibade bilmevt olacak. Bunu bir kere okuyana bu tesbih gökler yerler dolusu cevaplar sayıyor orada. Buradaki mana nedir? Daniel aleyhisselam'ın kabrinden geldi bu nida ziyaret edene sonsuz kalıcı olmakla beka ile aziz olan zatı ve kulları ölümle kahreden Allah'ı tesbih ederiz. Onun için Rabbim tabii ki eee nefsin bima kesebet bugün her canlı tekrar dirilecek ve dünyada kazanmış olduğunun karşılığını görecek. Lazul meyun bugün hiç zulüm ve haksızlık olmayacak. İnallahu seriul hisab. Allah hesabı çok çabuk görecek yuruluyor bütün kulları dünya saatlerinden 6 saatte hesabını bitirecek İstese bir saniyede bile tutmazdı ama çok acele etme acele etmemeyi kullanıp hep talip eder ten hareket eder 6 saat içerisinde hesap bitecek şimdi bu safadan sonra şey işte yarı giderse kalsın O da ne demek şöyle her şey öldü ya şimdi burada kaldık şimdi bundan sonra neler olacak Dirilme safası başlayacak melek de yok şu anda Kaldığımız noktada Allah'tan gayri hayat sahibi yok. Hakiki hayat sahibi her zaman o da. Mecazen hayat sahibi bizler varken melekler de mecazen hayat sahibi. Hakiki hayat sahibi ancak Allah. Ama nasıl dirilecek? İşte bunlar melekler nasıl diriltilecek? Ondan sonra neler olacak? Neler olacak? İnşallah e, yarın giderse Allah nasip eder bana da sağlık sıhhat verir bana da kuvvet versin. Ben bunu anlatabilirim. Rabbim Tebâreke ve teala cümlemize o günlerde yardım eylesin. İman selametiyle ölüp, mahşerede iman ile Kur'an ile haşrolmayı, namazın, Kur'an'ın, Ramazan'ın şefaatlerine nail olmayı o mübarek arasatta cümlemize nasip müesser eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyye sahbine selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.